Muhterem hocam, muhterem hocalarım, hanımefendiler, beyefendiler, şu an ekranları başında ve radyoları başında bizleri dinleyen, takip eden, seyreden tüm sahabe kiram dostlarına selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz sevgili kıymetli misafirlerimiz. İnşallah bu akşam Çok kıymetli, çok önemli bir programa hep birlikte imza atacağız Hazreti Ömer'i tanıyacağız Hazreti Ömer'le birlikte olacağız Hazreti Ömer bu akşam bizlerle Sizlerle Dinleyicilerimizle, seyircilerimizle birlikte olacak inşallah Rabbim bu anlamda istifade etmeyi ve istifade ettiklerimizi bizzat hayatımıza tatbik etmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Programımıza sözlerin en değerlisi, sözlerin en kıymetlisi vahiy ile başlayacağız. Ve Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek üzere huzurlarınıza Ahmet Er Yılmaz hocamızı davet ediyoruz. Buyun efendim. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Allah ya'murukum an tu addul amanati ila ahliha ve ıza hakemtüm beynan nas وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ İnna Allah ni'ma ya'ithukum bihim İn Allah kan semiyem Ya ayyuhallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahı Ve Jâğl-tum Allah'a âleym ma Bismillahirrahmanirrahim. Ta Ha. Ma anzalna aleyke al-Qur'an li İnna zikratallemin yahşetazil lem men halakal erza ve Allahü Teala, وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَالِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ Allah'u azim Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin Elhamdülillahi rabbil alamin. El Gayretli çalışmalarıyla bizlere sahabe efendilerimizi tanıtan, sevdiren 14 asır sonra tekrar Anadolu topraklarında seslerini, sedalarını Mesajlarını bize duyuran Siyer Araştırmaları Merkezi Kurucusu Muhterem Muhammed Emin Yıldırım Hocamızı sözü kendisine teslim etmek üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyuruz efendim. şeytan-ı Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn Muhterem hocalarım kıymetli kardeşlerim Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. Selam da bize darus selam olan cennetin kapılarını açsın inşallah. Bugün bu meclis Hazreti Ömer'in adına kuruldu. Şeref O'nundur, eksiklik ve noksanlık bizimdir. İnşallah biz de o büyük, yeryüzünün en şerefli insanlarından biri olan, İzzet deyince, şeref deyince aklımıza ilk isimlerden biri olarak O geliyor, O'nun hayatından inşallah nasiplenerek bu meclisten ayrılacağız. 82 il 82 sahabi deyip kardeşlerle yola çıktık amaçlarımızı söylediler tekrarına gerek yok İstedik ki biraz daha onlarla bağımızı güçlendirelim şu topraklarda olan emeklerini zayi etmeyelim madem biz onların vesileleriyle gayretleriyle iman şerbetini içmişiz Onlara layık bir biçimde yeniden imanı temsil etmenin mücadelesini ve gayretini verelim. Bu maksatla kabirleri bu topraklarda olanları seçtik bazı illerimizde. Adıyaman'da Saffan İbni Muattal, İstanbul'da Ebu Eyyub El Ensari, 82. ilimiz olacak olan inşallah ona gönülden bir amin deyin bu proje ona da vesile olsun Kıbrıs'ta ümmü haramı anlamaya çalışacağız bazı illerimizde seçerken sahabilerimizi orada makamları olanları tespit etmeye çalıştık Mardin'de Selman-ı Farisi gibi, Siirt'te Abdurrahman İbni Af gibi Bartın'da Ebu Derda gibi bazı illerimizde ...o illerin Fatihi olan sahabilerimizi seçmeye çalıştık. Diyarbekir'de Halit bin Velid gibi, Urfa'da İyad bin Ghanem gibi, Erzurum'da Habib İbni Mesleme gibi. Bazı illerde de istedik ki o illerle ilişkilendirelim. Mesela Ağrı'ya sahabi seçerken baktım... Araplar bizim ağrı dağı dediğimiz o büyük dağa Cebelül Haris diyorlar. Dedim madem onlar Cebelül Haris diyor biz de orada Zeyd bin Harise'nin abisi olan Cebele İbni Harise'yi anlatalım. Allah zihne düşürdü böyle bir seçimle bugün 10. programı yapmak için Hazreti Ömer dedik Konya dedik. Ve huzurlarınızdayız. Peki neden Hazreti Ömer Konya'da? Konya biliyorsunuz yüz ölçüm olarak Türkiye'nin en büyük ilidir. En büyük ile en büyüklerden biri olmalıydı. Onun için Hazreti Ömer oldu. Başka Konya Emevilerden bu tarafa hep İslam şehri olmuştur. Nice alimler yetiştirmiştir. Nice şehitler yetiştirmiş, nice salihler yetiştirmiştir. Şimdi alimleri saymaya kalksak dakikalar lazım bize. Allah hepsine rahmet eylesin ve bizleri onlardan nasipdar eylesin. Böyle bereketli bir coğrafyaya alimleri alim yapan, alimleri peygamberin varisi kılacak o özellikleri öğreten bir büyük insan olmalıydı. Onun için Hazreti Ömer oldu. Bir diğer sebebi daha var. Hazreti Ömer El-Cezire fetihleri sırasında İslam ordularının ulaştığı yere kadar ulaştırmış ve göndermiş. Bakın Erzurum'dan bahsediyoruz. Hazreti Osman dönemine geldiği zaman İslam orduları Ermenistan'a, Azerbaycan'a kadar gidecek, gideceklerdi elhamdülillah gidemedikleri yere de irşat ekibi göndereceklerdi. Bazı tarihi rivayetlerden öğreniyoruz. Hazreti Ömer buralara 10 ya da 12 tane irşat ekibi göndermiştir. Konya'ya onun emriyle gelmiş ve iman onların vesilesiyle elhamdülillah yüz binlerce kez elhamdülillah onların vesilesiyle taşınmış. Bize şeref olarak yeter Öyle ise eğer meclisimizin konusu, meclisimizin ev sahibi elbette ki Hazreti Ömer olacaktı. Biz de bunun için Hazreti Ömer dedik. Günlerdir zihnimde Hazreti Ömer'i nasıl anlatayım diye aldım, getirdim, götürdüm, kestim, ölçtüm, biçtim. Çok da zorlandığımı söylemeliyim size. Niçin? Hazreti Ömer gibi çok yönlü olan, bir İslam şahsiyeti bir sahabi efendimiz öyle dakikalara sığacak bir şahsiyet değil saatler lazım onu anlatmaya neyini anlatacağız neyini geriye bırakacağız. Emin olun onun 33 yıllık bir cahiliye hayatı var. İman ettiğinde 33 yaşındaydı. Allah Resulüne vahiy geldiği zaman Hazreti Ömer'in yaşı 27 idi. 6 yıl gelmedi biliyorsunuz. Geldiği zaman yaşı 33'tü. 33 yıllık cahiliye hayatını dahi saatlerce anlatmamız lazım. Cahiliye hayatı böyle olan bir zatın varın siz İslam hayatını düşünün. Altı yıl geç geldi ama altı yıl boyunca aleyhissalatü vesselam efendimizin solu hep boştu. Onlarca sahabi vardı oraya. Abdurrahman İbni Af'ı geçirebilirdi. Sağda ilk gün Hazreti Ebubekir Bekir vardı ama sol boştu. Talha İbni Ubeydullah'ı geçirebilirdi. Zübeyir Bin Avvam'ı geçirebilirdi. Said İbni Zeyd'i geçirebilirdi. Sayın gitsin boş bıraktı orayı efendimiz. Adeta Ömer'e bırakmıştı orayı. 6 yıl sonra geldi Ömer sola geçti ve hep solda kaldı. Hep solunun adamı oldu. Bunun niçin olduğunu anlasak bize saatler lazım. O bir vezir olmuştu efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir'e Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleri biliyorsunuz iki buçuk yıllık zorlu günlerdi. O günlerde ona çok iyi bir yardımcı lazımdı ki sıkıntıları da ona yardım etsin. Öyle bir vezir oldu ki Hazreti Ebu Bekir bile defaatle ona dua etti. Sadece o iki buçuk yılı anlatsam bize dakikalar saatler lazım. Ya on buçuk yıllık hilafet günleri İslam'ın izzet günleri Ne kadar muhtacız değil mi o günlere Ömer'imiz olmadığı için Suriye'miz şu anda o halde Ömer'imiz olmadığı için Kudüs'ümüz işgal altında Ömer'imiz olmadığı için Müslümanlar olarak başımız Eğik olarak geziyoruz Onun izzetli günlerinde On buçuk yıl boyunca Öyle şeyler ortaya koydu ki Allah aşkına bırakın dostları da düşmanları gelin dinleyin. Düşmanların dahi hayran olduğu bir Hazreti Ömer ile karşı karşıyayız elhamdülillah. Anlatayım size on buçuk yılı nasıl anlatayım Allah aşkına. Sonra şuna karar verdim. Dedim ki en iyisi ben Konyalı kardeşlerime şöyle bir ders yapayım. Hazreti Ömer hakkında doğru bildiğimiz bazı yanlışlar var. Onları Konyalı kardeşlerimin gayretiyle, onların da yardımıyla burada anlamaya çalışalım. Ve bugün burada yapacağımızı bir konferans olarak değil, bir ders olarak yapalım. Hazreti Ömer hakkında zihinlerimizde var olan, Yanlışları en azından bu vesileyle tasih etmeye, düzeltmeye şu meclisimiz, onun adına kurulan şu güzellik vesile olsun dedim. Beş tane hususa dikkatlerinizi çekeceğim. Hazreti Ömer hakkında bugün siyer kitaplarımızın bazılarında zihinlerimizde var olan yanlışların beş tanesine dikkatlerinizi çekeceğim. Bir. Hazret Ömer gerçekten kendi elleriyle kız çocuğunu toprağa gömdü mü? Hepimiz böyle biliriz. Ömer'in İslam öncesi hayatındaki o halini resmederken onun cahiliyede kendi elleriyle kız çocuğunu diri diri toprağa gömdüğü sahneyi tasvir ederiz. Ama gelin görün ki bu sözü mevsuk niteliğindeki hiçbir kitapta göremiyoruz. Aslında bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanan bir durum. İki tane rivayet var bu konuda. Hazreti Ömer cahiliyi tasvir ediyor, cahiliyedeki yanlışlıkları söylüyor. Söylerken biz zannediyoruz ki orada Hazreti Ömer kendi elleriyle kızını toprağa gömmüş. Ne diyor mesela Hazreti Ömer? Diyor ki, cahiliyedeki iki hal aklıma gelince, birine güler, birine ağlarım. Güldüğüm şu ki, kendi ellerimizle helvadan put yapardık, sonra acıkınca yerdik. Bu nasıl bir ilah, bu nasıl bir Rab ki, kendi elinle yapacaksın putunu, sonra acıkınca da yiyeceksin. Ne zaman aklıma bu gelse gülerim. Ağladığım da şudur ki cahiliyede kız çocukları hor görülürdü. Birine kız çocuğu söylendiği zaman yüzü kas katı kesilirdi. Kur'an'ın beyan ettiği bir hakikat. Dayına gidiyoruz diye kızlar alınırdı babalarının yanına. Mekke'nin dışına çıkarılırdı. Ve o kız çocuğu toprağa diri diri gömülürdü. Bunu söyleyince de ağlar Hazreti Ömer. Ağladığının sebebini de bu olduğunu söylerdi. Ama buradan Hazreti Ömer'in kendisinin yaptığı çıkmaz. Kendisinin ettiğini hiç çıkaramayız. Olmadığının delillerini de söyleyeceğim size. Bir diğer rivayet de şudur. Hazreti Ömer'in hilafet günleri... Genç Müslümanlara sahabi olmamış ama tabiinden olan o gençlere cahiliye ile İslam arasındaki farkı anlatıyor. Diyor ki biz öyle insanlardık ki kendi ellerimizle put yapardık sonra acıkınca onları yerdik. Diri diri de kız çocuklarımızı toprağa gömerdik. Gençler hep Hazreti Ömer'i nasıl tanımışlar? Onu El Faruk olarak tanımışlar. İçlerinden biri söz istiyor. Ya Emir El Müminin diyor. Siz diyor bunu yaparken aklınız yok muydu? Ancak akılsız olan bunu yapar ki biz seni çok akıllı olarak biliyoruz. Aklınız yok muydu ki böyle yaptınız? Dikkat buyurun şu söze. Ya bu indena İndene akl. Velakin lem tekun indene hidaye oğlum oğulcum aklımız vardı ama hidayetimiz yoktu hidayet olmazsa akıl ne işe yarar Allah aşkına hidayet olmazsa akıl nasıl bir fonksiyon icra edebilir göz var ışık olmazsa göz işe yarar mı kapatalım lambaları hepimiz görmemeye başlayacağız Gözün görebilmesi için ışığa ihtiyaç duyar. Aklın akıl olarak işleyebilmesi için de hidayete ihtiyaç vardır. Bugün kendilerini akıllı olarak gösterip de en büyük akılsızlık yapan insanları gördüğünüz zaman bilin ki mahrum oldukları şey hidayettir. Bu iki rivayetten dolayı Hazreti Ömer'in Çocuğunu, kız çocuğunu kendi elleriyle gömdüğünü söylenir. Ancak bunun böyle olmadığına dair iki delil var elimizde. Birincisi şu, Mekke'de herkes, her kız babası kızını gömer mi? Hayır, eğer gömseydiler nesil diye bir şey olmazdı. Ama biz biliyoruz ki evlilikler devam ediyor. Nesiller devam ediyor. insanlar evleniyorlar. Kız çocukları yine doğuyor. Herkesin bu işi yaptığını göremiyoruz. Peki kimler yapıyor kızlarını gömme meselesinde? Kimler bu işin içerisinde oluyorlar? Kaynaklarımıza müracaat ettiğimiz zaman bunu anlıyoruz. Aslında kız çocuklarını gömenler biraz da Asalet itibariyle, iktisadi anlamda alt zeminde olanlar, güç sahibi olanlar, ekonomik anlamda gücü olanlar, asalet anlamında da bilinen ailelerin çoğu kız çocuklarını gömme gibi bir durumla karşı karşıya gelmiyorlar. Hz. Ömer'in ailesi kimdir? Beni Adi. Mekke'nin en meşhur 16 ailesinden bir tanesi. Babası kim? Hattab İbni Amr. Onun amcası Zeyd İbni Amr. Yani Hattab'ın kardeşi ki Zeyd Said İbni Zeyd'in babasıdır. Muvahhitlerden birisiydi biliyorsunuz. Hanif'ti. Mekke'nin en saygın iki isminden biriydi. Soy itibariyle Hazreti Ömer'in bu işi yapma gibi bir durumu yok. Ya iktisadi anlamda? Onda da yok. Zengin birisidir. Okuma yazma bilen azılı çok sayılı birkaç insandan biridir. Hazreti Ömer şuna dikkat edin. Darun Nedve'ye girme yaşı o gün için kırktır. İki insim sadece Darun Nedve'ye kırkın altında kabul edilmiştir. Onlardan biri Ebu Cehil'dir. Ebu Cehil ki Hazreti Ömer'in dayısıdır. Biri de Hazreti Ömer'dir. Darun Nedve'ye girdiği zaman yaşı 27-28'dir. Birinci delil bu. İkincisi Allah onlardan ebeden razı olsun. Bizim alimlerimizin hepsi çok büyük işler yapmışlar. Özellikle ensap konusunda, soy konusunda da İslam'ın iftihar edeceği bir ilim dalı ortaya koymuşlar. İnanın bunun dünya tarihinde ikinci bir örneği yoktur. Nesep ilmi sadece Müslümanlara has bir şeydir. Hazreti Ömer'in yaptığı bütün evlilikleri, bütün çocuklarını biliyoruz. Kaç evlilik yapmış biliyor musunuz? Tam sekiz tane. Sekiz evliliğinden bir rivayete göre on evliliktir. Sekiz ya da on evlilikten üç kızı, sekiz oğlu, on bir tane çocuğu olmuş. Gömülen biri var mı bunların içinde? Yok. En büyük çocuğu kim? İleride Peygamber aleyhissalatü vesselama hanım olacak Hazreti Hafsa'dır. Hazreti Hafsa'nın doğum tarihi kaç? Miladi 607. 607'de doğarken babası Ömer'in yaşı 20 idi. Bir yıl önce evlense 19 yaşında evlenmiş olacak. Hanımı Zeynep binti mazundur. İlk hanımının o olduğu kesindir. Eğer öldürmüş olsaydı Hazreti Ömer kendi elleriyle Hafsa validemizi öldürecekti. Ama yok böyle bir şey. Dolayısıyla burada... Bu bilgiyi bir kere zihnimizde düzeltmemiz lazım. Hazreti Ömer hakkında doğru bildiğimiz yanlışlardan ilki bu. İkincisi, Hazreti Ömer 40. Müslüman mıydı? Hepimiz böyle biliriz. Ama bu bilgi de doğru değil ne yazık ki. Nereden kaynaklanıyor bu bilgi? Allah ona da rahmet eylesin. Çok istifade ederiz biz siyer dediğimiz zaman ilk onun ismini anarız. İbni Hişam'ın estiresinde böyle bir bilgi var. Hazreti Ömer Müslüman olduğunda kırkıncı Müslüman olduğuna dair. Ancak derinlemesine bir araştırma yaptığımızda bu bilginin eksik olduğunu görüyoruz. Aslında kırkla alakalı bir durum var ama kırkıncı Müslüman değil. Biliyorsunuz nübüvvetin altıncı yılında Müslüman oldu. Hemen o yıl... Ya Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından kısa bir önce ya sonra ikinci Habeşistan hicreti oldu. İkinci Habeşistan hicretine 101 sahabi katıldı. Nasıl oldu da 40. Müslüman Hazreti Ömer oldu? Sahabelerin Müslüman oluşlarına bakın bu bilgi. Birçok sahabinin Müslüman oluşuna dair bilgiyi görmezlikten gelmemize sebep olacak. Onun için düzeltilmesi lazım. Bu bilgi doğru değil. Hazreti Ömer'in Müslümanlığını biz nübüvetin 6. yılında olduğunu kabul ederek konuşuyoruz. Bu vesileyle bir yanlışı daha düzeltmek isterim size. O da şu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir zaman... Bir örgüt mantığıyla davet çalışması yapmamıştır. Bu doğru bir şey değil. Efendimizin hayatında gizli davet diye bir şey yok. Altı yıl boyunca Efendimizin yaptığı özel davettir. Yani muhatapları belirleyerek davet etmektir. Gizli böyle bir örgüt mantığıyla bir davet olsaydı eğer Dikkat edin 16 kabile var Mekke'de o gün 6 ay boyunca Efendimiz 16 farklı kabileden insan kazanıyor. Ve ilk günler işkenceler başlıyor, baskılar başlıyor, şantajlar başlıyor. Eğer bunlar gizli davet olmuş olsaydı olacak şeyler miydi? Efendimiz bire bir adam seçti 6 yıl boyunca. Onları kazandı ve sayı 128 oldu 6. yılda. Birkaç gün önce bir dağ olan Hazreti Hamza gelmişti. Arkasından Hazreti Ömer geldi ve 129. Müslüman olarak o kutlu halkada yerini aldı. Allah rahmet eylesin. Asım Köksel hocamızın da bu konuda bir araştırması vardır. İlgililer bakabilir o araştırmaya. Dolayısıyla burada 40. Müslüman bilgisini zihinlerimizde şöyle düzeltmemiz lazım. Hazreti Ömer o gün Darul Erkam'ın 40. talebesiydi ama 129. Müslümandı. Bu bilgi diğer sahabilerin Müslüman oluş sırasıyla ilgili de bize çok önemli bir bilgi verecektir. Üçüncüsü Hazreti Ömer... Gerçekten Efendimiz'i sadece öldürmek için çıktığı yolda mı dirildi iman etti? Hepimiz Hazreti Ömer'in Müslümanlığını nasıl biliriz? Darül Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günler Darun Nedve'de İslam'ın yükselen sesini kısmak istiyor o günün karanlık yüzlü insanları. Ne yapalım da İslam'ın sesini Kısalım diye konuşurlarken Ömer hiddetleniyor ne konuşuyorsunuz diyor küfürde samimi ya samimi olduğu için zaten Efendimiz ona dua etmiş biliyorsunuz Allah'ım iki Ömer'den iki Amr'dan biriyle İslam'ı güçlendir demiş o Ömerlerden biri Ömer İbnül Hattab biri de Amr İbni Hişam yani biri yiyen Hazreti Ömer biri de dayı Ebu Cehil. Niye başkasına değil de Efendimiz bu iki Ömer'e? amırda Ömer okunur da onun için Ömer diyorum. İki Ömer'e dua etti. Amcaları duruyor orada. Ebu Talibe, Ebu Lehebe dua etse ya Ebu Talibe Allah ettirmemiş. Ama Ebu Lehebe de Efendimiz etmemiş. Hazreti Ömer'e özellikle dua etmesi Hazreti Ömer'in küfürde samimi olduğundan dolayıdır. Samimiyet varsa bir insanda eğer, Müslüman olduktan sonra da, o samimiyet katlanarak büyüyecektir de, Efendimiz onun için Ömer'e dua dua yakarmıştır. O samimiya, Darun Nedve'de konuşulunca hadise, onu diyor, öldürelim gitsin. Kuşanıyor kılıcını, Bilmiyor tam olarak yerini ama duymuş. Safa mahallesinde, Safa tepesinin yakınlarında bir evde. O eve doğru yürüyor. Hepinizin bildiği hakikat. Yolun bir yerinde akrabalarından Nuaym İbni Abdullah karşısına geçiyor. Nereye gidiyorsun diyor. Muhammed'i öldürmeye diyor. Nuaym Müslüman olmuş. Ama Hazreti Ömer'in korkusundan gizliyor. Bakıyor ki iş ciddi. O anda hedef saptırmak için sen Muhammed'in peşine gidip Haşim oğullarını karşına geçireceğine önce kız kardeşim Fatıma ile enişten Said'e git bak. Ne olmuş onlara? Onlar da Müslüman olmuş diyor. Hiddetleniyor ve o eve yöneliyor. Eve yaklaştığı sırada bir Kur'an muallimi olan Habbab İbni Eret o evde evin sakinlerine biraz önce hocamızın okuduğu Taha Suresinin ayetlerini okuyor. O anda içeriye dalınca Habbab İbni Eret gizleniyor Kur'an sayfaları toplanıyor. Hazreti Ömer gadaplı bir biçimde ne yapıyordunuz diye Müslüman mı oldunuz diye onlara hesap soruyor. Bir tokat amcasının oğlu ve eniştesi olan Said İbni Zeyd'e patlatıyor. Bir tokatta kız kardeşi Fatma Binti Hattaba. Hazreti Fatma'nın yanağından kan şöyle aşağıya süzülüyor. O akan kan Hazreti Ömer'in yüreğini yumuşatmış oluyor. O anda değişiyor Mesela uzun özetliyorum ne yapıyordunuz diyor Kur'an'dan ayetler okuyorduk getirin okuyun diyor geliyor ayetler okunuyor Ömer yumuşamış imana doğru yürüyor o anda habbap çıkıyor ey Ömer diyor vallahi ben Resulullah'ın sana hidayet için dua ettiğini duydum diyor ne yani diyor Resulullah Muhammed bana dua mı etti evet diyor. Allah aşkına söyle o nerede? Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde. O da Efendi, Hazreti Ömer'in dayısı oğullarından olur. O da beni mahsumdandır çünkü. Ve o eve doğru yürüyor. Varıyor eve kapıyı çalıyor. Bilal Efendimiz kapıyı açıyor. Ömer'in olduğunu görünce korkuyor. Ömer geldi deyip kapıyı korkudan kapatıyor. Hazreti Hamza bir dağ gibi oradadır. Aç diyor gelsin. Eğer o Ömerse ben de Hamzayım. Hayra gelmişse eğer bir şey yok. şerre gelmişse eğer kılıcımızla biz biliriz ona şerri tattırmayı. İçeriye giriyor. Ali sallatu vesselam efendimiz gel Hattabın oğlu gel diyor. Efendimizin önüne oturuyor. Hiç kimseye yapmadığı bir şey yapacak Allah Resulü. Ömer'in dilinden Ömer'e konuşacak. Ey Hattab'ın oğlu Müslüman olacağın gün gelmedi mi? Yoksa sen de Ebu Leheb gibi Allah'ın kitabında zem edilmeyi mi istiyorsun? Sonra tutuyor şöyle iki yakasını. Şöyle bir sallıyor. İman etmeyecek misin diyor ve Ömer'in dilinden şehadet cümlesi dökülüyor. Tekbirler duyuluyor Darül Erkam'ın evinde. Hazreti Ömer daha sonra bu hadisi anlatıyor. Diyor ki Resulullah benim yana, yakalarımdan tutup salladığı zaman vallahi imanın yüreğime oturduğunu bildim diyor. İman oturmuştur onun yüreğine. İman oturduğu için ne diyecektir biliyor musunuz Ömer? Ya Resulallah onlar batıl biz hak değil miyiz? Biz aziz onlar zelil değil mi? Niye buradayız? Çıkalım Mekke'nin sokaklarına haykıralım imanı. O anda Allah Resulü diyecek ki Ömer... Sen Hattab'ın oğlu değilsin. Ömerül Faruk'sun. El Faruk lakabını o gün alacak. Çünkü Efendimiz biliyor o ilk gün Farukiyet makamına geçti artık. İman ile inkarın, hidayet ile dalaletin, hak ile batılın, hayır ile şerrin ayrasını en derin çizgilerle ayırdı. Artık bir daha Ömer'in hayatına batıl adına bir şey girmeyecek. Ne diyecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün Hazreti Ömer için? Ömer diyecek, senin yürüdüğün yerden şeytan yürümez. Sen bir yolda yürüyorsan, şeytan o yolunu değiştirir, senin karşına geçmez. Abdullah İbni Mesud, o da o büyük bahçenin, Mümtaz güllerinden birisidir Ömer halife olduğu zaman şunu diyecek Ey Müslümanlar Ömer başta olduğu günlerin her bir günü sizin için bir Ramazandır Niye diyecekler Allah Resulü demedi mi Ramazanlarda şeytan bağlanır diye Ömer halife oldu şeytanlar bağlandı sizin için her gün bir Ramazandır. Ömer o gün El Faruk lakabını alacak. Bunu biliyoruz. Ve biliyoruz ki öldürmeye gittiği yolda Hazreti Ömer dirildi. El hak bu doğrudur. Ancak burada dikkat etmemiz gereken iki husus daha var. Bu rivayet doğru ve Hazreti Ömer böyle iman etti. Bazı rivayetler, Böyle olmadığını da söyler. Aslında o rivayetleri birbiriyle telif etmemiz mümkündür. Hazreti Ömer'i o gün Efendimizin huzurunda imana taşıyan son süreçti bu. Onun öncesinde iki süreç daha var. Bunlar birbiriyle çatışmaz. Çatışmaz. Biri doğru biri yanlış değildir. Bazı siyer alimlerinin benimsediği gibi. Aslında üçü de doğrudur. Birbirini tamamlayarak son sürece iş gelmiştir. Nedir o iki süreç? O şu. Nübüvvetin 5. yılı. Habeşistan'a gidecek Müslümanlar. İki Müslüman daha var o hicretin içerisinde. Biliyorsunuz 11 erkek, 7 kadın, 18 kişi. 1. Habeşistan hicretine Hazreti Osman'ın rehberliğinde yürüyecekler. O 18 kişiden biri. Amr İbni Rebi Rebi'a'dır, biri de onun hanımı Leyla Binti Ebi Hasme'dir. Bunlar Hazreti Ömer'in azatlıları, azatlı köleleri. Ömer'in işkencelerinden bıkmışlar, Habeşistan'a gidelim, Hazreti Ömer'in işkencesinden kurtulalım demişler o günler. Nasıl döver biliyor musunuz Hazreti Ömer bunları? alır eline kamçıyı döver döver döver yine de onlar bilalce bir edayla ahad ahad derdir. Bu sefer Hazreti Ömer yorulur, kamçıyı bırakır. Onlara der ki bu sefer sanmayın ki size acıdığımdan bıraktım kamçıyı. Ben yoruldum da onun için bıraktım. Biraz dinleneyim yine geleceğim diyor ve dinlenip bir daha geliyor böyle biri Hazreti Ömer onlara karşı. Onların hicret hazırlıklarına başladığı anda Amr İbni Rebi'ye dışarıda Leyla ise evde ev hazırlıklarını yapıyor. Hazreti Ömer o anda içeriye giriyor. Ne yapıyorsunuz diyor Leyla biraz sinirli bir edayla. Senin yüzünden doğduğumuz toprakları terk ediyoruz diyor. İşkence yapa yapa bize rahat bırakmadın bu topraklarda biz de Habeşistan'a gidiyoruz diyor. O anda Hazreti Ömer duygulanıyor. Gözünden şöyle hafifçe bir yaş süzülüyor. Gidin diyor Allah yardımcınız olsun. O çıkıyor. Amr İbni Rebiya içeriye giriyor. Leyla sevinçle diyor ki ey Amr göreceksin Ömer yakın bir zamanda Müslüman olacak. Amr İbni Rebia'nın dediği söz nedir biliyor musunuz? Çok affedersiniz. Ömer'in babası Hattab'ın ölmüş eşeği kalkar Müslüman olur. Ömer Müslüman olmaz. O öyle zannediyor. Çünkü Ömer'den hep şiddet görmüş. Ama Leyla o şiddetin arkasındaki güzelliği görmüş. Ve inanın ilk zaman, ilk anda Hazreti Ömer'in yüreğine iman tohumu o gün orada atılmıştır. İkinci süreç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de ibadet ediyor. Gecenin ilerleyen vakitleridir. Hazreti Ömer bir bakıyor ki Efendimiz orada ne yapıyor bu şair diyerek yavaşça Kabe'nin duvarına yaklaşıyor. O yaklaştığı anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hakka suresini okuyor. Tam Ömer oraya geldiğinde söz 41. ayete gelmiştir. Bu Kur'an bir şairin sözü değildir. Ne kadar da az iman ediyorsunuz. Ömer Korkaz. Şair dedim bana cevap verdi beni duymadan. Bu kahin midir yoksa der. Arkasındaki ayet. Bu bir kahin sözü de değildir. Ne de az tefekkür ediyorsunuz. Bu benim içimi okuyor diyor. Kendi uydurduğu sözleri bana söylüyor diyor. Bir sonraki ayet. Eğer bu Kur'an'ı Muhammed uydursaydı onu can damarından yakalardık sözü geliyor. Hazreti Ömer kaçıp gidiyor oradan. Ama o gün... İkinci kez iman onun kalbinden aşağıya süzülmüştür. Ve üçüncü süreç Fatma binti Hattab'ın kız kardeşinin yanağından süzülen kandır. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in Müslümanlığını konuştuğumuz zaman bu üç rivayeti arka arkaya konuşmak durumundayız. Bu da üçüncüsü. Gelelim dördüncüsüne. Biraz hassas bir mesele ama elbette ki konuşacağız bunu da. Hazreti Ömer gerçekten İslami sahada istediği gibi maslahat öncelikli bir duruş mu ortaya koymuştur? Ne yazık ki bu topraklarda da çokça duymuşsunuzdur. Bazen İslam'ın temel çizgilerine aykırı söz söyleyenler Kendilerine asr-ı saadetten Hazreti Ömer'i referans gösterirler. O kelimeyi kullanmayı istemiyorum, sevmiyorum da ama anlaşılsın diye söyleyeceğim. Haşa, yüz binlerce kez haşa Hazreti Ömer'i modernist gösterirler. Güya Hazreti Ömer maslahat öncelikli davranmış. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın ve o gün için yaşayan fakih sahabilerin yapmadığı nice uygulamayı yapmış. Örnek teravih namazını cemaatle kıldırmak gibi. Örnek müellefe-i yani kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara zekattan pay vermeyi kesmiş. Örnek bazı İslami sahalarda mesela Ehli kitaptan olanlara cizye uygulamasında haşa Efendimiz'e aykırı şeyler yapmış. Doğru mu? Doğru olabilir mi Ömer gibi birisi bunu yapabilir mi? Hazreti Ömer'in hayatında yenilikler var. Bunu inkar etmemek lazım. Ne gibi? Mesela medarı iftiharımız olan hicri takvimimiz gibi. O dedi ki Müslümanların işine ben... Gayrı müslümlerin takvimini bulaştırmam Bakın Ömer'in hassasiyetidir bu Madem istiyorsunuz Hazreti Ömer gibi hassas olmaya Alın size bir yol Ben müslümanların işine Gayrı müslümlerin takvimini bulaştırmam deyip Hicretten başlatarak bir takvim oluşturdu Ve o takvimle müslümanların işlerini kayıt altına aldı Yenilik mi istiyorsunuz Hazreti Ömer'in hayatından? Şehirler kurdu. Hazreti Ömer'in emriyle kuruldu Kufe şehri, Basra şehri, Vufustat şehri, Kahire bile onun bu topraklara bir hediyesidir elhamdülillah. Çok yenilik yaptı. Bir yere şehir kurarken belediyecilere örnek olabilecek şeyler bize söyledi. Öyle rastgele kurmadı. İslam'ın şehircilik anlayışını sonuna kadar muhafaza etti. Cami eksenli bir şehir kurdu Hazreti Ömer biliyor musunuz? Şehrin kurulacağı mesafeyi belirledi. Altı tane okçu geç çıkardı. O mesafelerin en uç noktalarına ok attırdı. Okların buluştuğu yer caminin olacağı yerdir dedi. Sebep ne? Şehrin merkezi olacak, herkese eşit oranda mesafede olacak. Şehrin merkezine camiyi koyarak cami eksenli bir şehir oluşturdu, bir medeniyet kurdu. Bu Hazreti Ömer'in yaptığı bir yenilikti. Hastane kuracak, dikkat buyurun içimizde muhakkak doktorlar vardır. Hastaneyi nereye kuruyor? Bir koyun kestirecek, altı parçaya ayıracak. Şehrin altı noktasına gönderecek o eti. Etin son koktuğu yere hastaneyi konduracak. Sebep ney? Etin en son koktuğu yer havanın en güzel olduğu yerdir. Hastalar orada daha erken iyileşir diye hastaneyi orada yaptıracak. Bizim medar ı iftiharımız Hazreti Ömer. Neler neler yapmış. Divan öyle, nüfus sayımı öyle. Hudutları belirleme öyle onlarca şey sayabiliriz. Ancak mesele din, dini mesele sahası olunca, mesele Allah ve Resulünün konuştuğu saha olunca o sahada Ömer konuşmamıştır. Konuşamayacaktır da zaten. İki örnek vereceğim size. Biri Kur'an'dan biri hadisten. İkisini özellikle seçtim ki Kur'an'dan olanı kabul edip de hadisten olanı devre dışı bırakmayalım. Hadise karşı da Hazreti Ömer'in yaklaşımını iyice anlayalım. Yine bildiğiniz mesele Kur'an'dan vereceğim örnek. Gençler Emir el müminin olan Hazreti Ömer'e şikayete geliyorlar. Diyorlar ki ey müminlerin emiri Medineli kızlar Mihirleri yükselttikçe yükseltiyorlar çok ağır mihirler istiyorlar veremiyoruz o mihirleri evlilik kuramıyoruz bir hutbe versen de Medineli kadınlara kızlara bu konuda bir uyarıda bulunsan da onu makul bir seviyeye çeksen olmaz mı Hazreti Ömer olur diyor çünkü çok makul bir şey akla da uygun maslahata da uygun hutbeye çıkıyor. Ey Müslüman hanımlar diyor. Bundan sonra alacağınız mihir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına verdiği mihir kızlarını verirken aldığı mihir oranınca olacak. En fazla alacağınız mihir miktarı 450 dirhemi geçmeyecek. Perdenin gerisinden bir hanım sesi. Ömer diyor. Sen... Allah'ın bize verdiği bir hakkı mı bizden alıyorsun? Allah Nisa suresinin 20. ayetinde demiyor mu? Onlara kantar kantar yüklerle mihir verseniz bile geri almayın. Sen Allah'ın verdiği bir hakkı mı bizden alacaksın? Maslahatı konuşturmuş mudur Hazreti Ömer orada? Allah'ın kitabının karşısında maslahat mı olurmuş? Esabet imra'etun ahda Ömer. Kadın isabet etti, Ömer ise hata etti. İstediğiniz kadar mihir alın. Kur'an'ın karşısında kim Hazreti Ömer'i konuşturabilir? Böyle bir şey olabilir mi? O asla konuşmamıştır. Allah'ın konuştuğu yerde... Ömer'in konuştuğunu söylemek Hazreti Ömer'e yapılmış en büyük iftiradır. İkinci rivayeti sünnetten vereceğim. Halife olduğu günler diyetlerle alakalı bir mesele oluyor. Sorduruyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın parmakların diyetine dair bir söz söylemediğiniz işitiyor. Biliyorsunuz İslam'da Kopan her bir organın bir diyet bedeli vardır. Kıssasın uygulanmasının bir vesilesidir. Ne yapıyor Hazreti Ömer efendimiz konuşmamış. O o ana kadar öyle biliyor. Aklıyla bir ihtihad yapıyor kıyasen. Diyor ki: "5 beş parmağın 5'i de bir değildir. Onun için kopan baş parmaksa diyet bedeli 15 devedir." İşaret parmağısa, orta parmaksa, yüzük parmağı ise diyet bedeli on devedir. Kopan serçe parmaksa diyet bedeli altı devedir. Uygulanacak. Ashabtan biri geliyor. Ömer diyor, sen ne yapıyorsun? Vallahi ben Aleyhisselatü Vesselam efendimizden şunu duydum. O dedi ki. On parmaktan hangisi koparsa kopsun diyet bedeli on devedir. Anında iştihadını geri alıyor. Efendimiz konuşmuş. Ömer konuşabilir mi? Anında on parmağın onundan biri de kopsa diyet bedeli on devedir. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in Kur'an'a ve sünnete bağlılığını... Hele hele maslahat gibi bir şeye sararak takdim etmek doğru bir anlayış değildir. Özellikle bunun düzeltilmesi gerektiği için bunu da dördüncü yanlış olarak söyledim. Beşincisi, Hazret Ömer gerçekten sadece celal sıfatının sahibi biri miydi? Nasıl biliriz Hazreti Ömer'i? Elinde kılıç, aleyhissalatü vesselamın arkasında duruyor. Yanlış yapan varsa eğer ya Resulallah koparayım mı bunun başını diyor. Elhak doğru. Onlarca kez bunu yapmıştır. Hakem İbni Kaysan duydunuz mu o ismi bilmiyorum. Gitmiş gelmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun kapısına. Hangi zaman gitmişse hakem iman etmemiş etmediği gibi bir de Efendimiz'i rencide etmiş. Bir gün Hazreti Ömer'i almış gitmiş Efendimiz, dine davet etmiş, hakem yine alayıcı bir dille Efendimiz'e orada kötü sözler söylemiş, hemen çekmiş kılıcını, ya Allah demiş, şu üç kuruşluk adamlar için sen niye bu kadar şeye katlanıyorsun, bırak beni, başını koparayım gitsin. Ne demiş biliyor musunuz? Ömer, maharet cehenneme adam göndermek değil. Maharet cennete adam kazanmaktır. Gitmiş gelmiş, Efendimiz işin yolunu, yöntemini öğretiyor bize. Gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş, en sonunda hakemi kazanmış. Hakem, hicretin dördüncü yılı Biri Ma bir Maune'de bir Kur'an öğretmeni olarak şehit olmuş. Hakemin akrabalarını görüyor Hazreti Ömer Medine'nin sokaklarında. Varıyor onların yanına onlardan birinin elini tutup havaya kaldırıyor. Eğer diyor o gün aleyhissalatü vesselam efendimiz beni dinleseydi hakem şimdi cehennemde bir odundu. Ama beni dinlemedi hakem cennete bir şehit olarak yürüdü. Hakem bu. Ömer'in tavrı bu aleyhissalatü vesselam efendimizin dediği bu. Böyle bir tavrı var Hazreti Ömer'in bunu biliyoruz. Ama hep böyle mi acaba? Hazreti Ebu Bekir iki buçuk yıllık hilafetinin arkasından hastalanmış. Devletin sekreteri olan Hazreti Osman'ı çağırmış. Yaz benden sonra halife Hattab'ın oğlu Ömer'dir. Duymuş ashabtan bazıları. İsmini söyleyeyim mi o bazılardan bir tanesini? Hadi söyleyeyim. Talha İbni Ubeydullah, ona da canlar feda, o da bambaşka birisi. Gelmiş Hazreti Ebu Bekir'in yanına. Ey emir-el müminin, ey Allah Resulü'nün halifesi. Hiç Ömer'e halifelik teslim edilir mi? Sen onun celaliyetini bilmiyor musun? Kızdığı anda baş uçurur. Böyle bir adam hiç halife olabilir mi? Hazreti Ebu Bekir'in sözü şu. Siz Ömer'i tam tanımamışsınız onun celaliyetinin arkasında neler var neler biz bugün Hazreti Ömer'i bakın başlığımızda o adalet timsali olarak tanıyoruz değil mi? Aslında celal vasfı olan birinin adaleti tam tesis etmesi mümkün değildir. Ama dünya alem dost düşman herkes şahit olmuştur ki Ömer adalet denince zirve bir isim olmuştur. Niye peki? Adalet ancak iki şekilde yardımcı kavramlar bir insanın şahsiyetinde olursa ortaya çıkabilir. Biliyorsunuz adaleti biz terazi ile remz ederiz. Terazi ile şekillendiririz. Terazinin iki kefesi vardır. Ortadaki o kefeleri birbirine denk getiren, denk geldiğine dair de bir işaret vardır. Eğer siz kefenin bir tarafına kuvveti, bir tarafına da rahmeti koymazsanız, o terazi tam anlamıyla dengeye gelmez. Kuvvet olacak ki, Adalet tesis edilsin. Çünkü adalet otorite ister. Adalet güç ister. Eğer kuvvet olmazsa adalet tesis edilmez. Ama eğer buraya kefenin diğer tarafına rahmeti koymazsanız Allah korusun ne olur? Zulüm olur. Haksızlık olur. Bir şekilde kuvvet ön plana çıkarak Zulüm ortaya çıkar, hakkaniyet kaybolur. Ama Hazreti Ömer'in hayatında biz şunu görüyoruz. Üç vasıf, şahsiyetinin üç anahtarı her daim olmuştur. Adalet, kuvvet ve rahmet. Adalet, kuvvet ve rahmet Hazreti Ömer gibi bir şahsiyeti ortaya çıkarmıştır. Şimdi aziz kardeşlerim bunları söyledim. Aslında söylenecek çok şey var. Dedik ya başta Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. Öyle bir isimden bahsetmek kolay mı? Böyle bir isim adalet adına da örnek olabilecek bir kamet bir duruş. Hicretin 23. yılı Arafat'ta hac döneminde Selman-ı Farisi de tam arkasında. Bir de bakıyor ki Selman-ı Farisi. Hüngür hüngür ağlıyor Hazreti Ömer merak ediyor yaklaşıyor ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ömer ne deyip ağlıyor Allah'ım halife miyim sultan mıyım vallahi bilmiyorum eğer halifeysem senin rahmetini umarım eğer sultansam vay halime. Selman orada onu ikna edecek halife olduğuna dair. Sen onları bırak diyecek. Ben bir dua edeyim, sen de aminde. Allah'ım gücüm azaldı. Raiyetimin altındaki insanlar çoğaldı. Senin huzuruna raiyetimin altındaki insanların haklarıyla gelmek istemiyorum. Hepimize örnek olacak sözler söylüyor Hazreti Ömer. Ne olur? canımı al beni o iki dostay kavuştur. Selmana diyor ki hani amin diyecektin. Amin gelmiyor Selman'dan. Bir dua daha geliyor orada. Allahum erzuqnu şehadeten fi sebilik, mevteten fi rasulik. Allah'ım yolunda beni şehadet ile rızıklandır ve peygamberin şehrinde benim canımı al. Duyanlar bu duayı ne diyorlar biliyor musunuz? O günler Medine'lilerin kullandığı bir ifade var. Davetun ibni Kepş derler. Yani olmayacak duayı amin istemek. Türkçesi bu. Niye? Hem şehit olarak ölmek isteyeceksin. Hem de Medine'de ölmek isteyeceksin. Medine'de düşman mı var ki şehit olarak ölesin? Bu olmayacak bir dua. Bunu söylüyor kızı ve bizim anamız müminlerin anası olan Hazreti Hafsa. Baba diyor sen olmayacak bir duaya amin istiyorsun. Hayır kızım diyor. Gel sana niçin istediğimi söyleyeyim. Bir gün ben Sıddıkların Sultanı Hazreti Ebubekir Bekir ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Uhud Dağı'nın üzerine çıkmıştık. Birden dağ bizim bilmediğimiz bir şekilde hareketlendi. Efendimiz dağ ile konuşurdu. Çünkü dağ onun kardeşiydi. Defaatle Uhud'la konuşmuştur. O gün de konuşacak. Usput Uhud fe inne ma alayke nebiyun ve siddiqun ve şehidan diyecek. Yerinde sabit ol ey Uhud. Senin üstünde bir nebi, bir sıddık İki de şehit var. Hazreti Osman da orada. Efendimiz o müjdeyi verdi. Bak Resulullah burada Nebi. Yanında Sıddık. Biz iki şehit onların arkasından yürüyeceğiz. Aradan bir müddet geçecek. Bir rüya görecek Hazreti Ömer. Sabahında insanlara hitap ederken söyleyeceğini söyleyecek. Rüyasını da anlatacak. Bugün bir rüya gördüm ey Müslümanlar diyecek. Bir horozu gördüm, benim etimden bir parça koparıyordu. Bunun tabiri şu, Allah-u Alem ama ben öyle zannediyorum. Beni biri öldürecek, öldürecek olan da Arap değil Acem olacak. Sahabe hiddetleniyor diyor ki, ya emir-el müminin o zaman müsaade et. Bütün acemleri tutuklayalım. Zaten o gün Medine'de sadece dört tane Arap olmayan köle var. Onlardan bir tanesidir Filuz. Dört tane başka değil. Tutuklayalım onları. Adalet, mülkün nasıl temeli olur? Aleme öğretircesine Hazreti Ömer'in sözü şudur. Bir suç fiiliyata dökülmezse eğer suç olarak değerlendirilmez. Ne dedi biliyor musunuz? Düşünceye suç yok dedi. Ömer'in adaleti budur. Fiilyata dökülmemişse eğer, Düşünmüşse eğer sadece o suç değildir. Bunu diyecek, Aradan birkaç gün geçecek, Yeryüzünün en güzel mescitlerinin birinde, Allah Resulü'nün mihrabında, En kutlu cemaatin önünde, Bir sabah namazı vakti, Firuz'un hançerlerinin muhatabı olacak. Yaralanıp düştüğü zaman yatağa toplanacak Müslümanlar. Ne olur Ömer, Ebu Bekir gibi yap ve kendinden sonra halifeyi ata diyecekler. Israr çoğalacak. Hazreti Ömer şunu diyecek. Ben sizin yükünüzü şimdiye kadar taşıdım. Yine mi bana taşıtacaksınız? Ben sizi Resulullah'ın bıraktığı gibi bırakacağım. Kimseyi atamadan gideceğim. Israrlar çoğalacak. Ne olur? Oğlun Abdullah İbni Ömer'i ata. Abdullah İbni Ömer'in nasıl biri olduğunu bilmeyen var mı içinizde? Hak eden birisidir inanın ki. Ama Ömer, adalet timsali Ömer... Yine adaletine, adalet kametine yakışır bir söz söyleyecek. Bir evden bir kurban yeter. Ben kurban oldum gitti. Ben bir daha bir evden bir kurban vermem. Yedi sülalelerini bir yerlere getirmek için gayret gösterenlerin kulakları çınlasın. Adalet neymiş, imamet neymiş, hilafet neymiş? Hazreti Ömer onu öğretiyor ve daha sonra altı kişilik bir şura heyeti seçecek. Seçerken de şunu diyecek Resulullah hayattayken razı olduğu ve cennetle müjdelediği yedi insanın altısını size seçtim diyecek. Yedi insanın altısı niye biri yok biri Said ibn Zeyd. Hem amca oğlu hem enişte hassasiyet aynı hassasiyet bir evden bir kurban yeter. Ve böylelikle yürüyecek Hazreti Ömer Rabbine Allah ondan ebeden razı olsun. Aziz kardeşlerim yavaş yavaş sözlerimi topluyorum. Şimdi anlattıklarım zihinlerinizin bir köşesinde dursun şöyle hayalen beraberce bir ceziretül araba gidelim. Mescid-i Nebevi'nin içerisinde sanki orada oturmuş sahabilerden biri olalım. Bir tablonun içerisinde yer almaya çalışacağız. Ashabın birçokları var orada. Bir anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz giriyor içeriye. Mihrabına geliyor. İnsanlar namaz kıldıracak diye beklerlerken, Tirmizi'de geçen bir hadis aktarıyorum size. Dönüyor cemaate. Eğne Ebu Bekir diyor. Ebu Bekir nerede? Ebu Bekir oradadır. Hemen geliyor. Teala bir civarı diyor. Hazreti Ebu Bekir'i sağına alıyor. Sonra diyor ki ne Ömer. Ömer nerede? Hazreti Ömer geliyor. Teala bir civarı diyor. Soluna alıyor. Dikkat buyurun. İkisinin ellerini tutuyor. Ve şöyle havaya kaldırıyor. Tabloyu ne olur? Zihninizde canlandırın. Ortada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sağında Hazreti Ebu Bekir, solunda Ömer. Ve onlarca sahabeye söylenen söz şudur. Hâkeze nub'asû yevmel kıyame. İşte biz kıyamet gününde böyle haşrolacağız. Sadece sağda Ebu Bekir bu dünyada olmayacak. Solda Ömer de olmayacak. Kıyamet günü öyle haşrolunacak. Ve inşallah cennete de öyle yürünecek. Şimdi sizi düşünmeye davet ettiğim nokta şurası. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in ve Hazreti Ömer'in birer elleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerinin içerisinde. Peki diğer elleri nerede? Diğer elleri havada boş. Konya'dan uzanacak el bekliyor. Eğer o eli uzatırsak aradan 1500 yıl geçmiş. Ne yazar? Konya'dan Medine'ye nereden ulaşacak? Kim demiş onu? Yürü aynı yolda sen de aynı yolun yolcususun. Yürü aynı yolda sen de aynı yolun, aynı kervanın sakinisin inşallah. Allah hepimizi o yolun yolcusu eylesin. Dikkat ettiniz mi bilmem. Size 5 tane kavram söylediğim konuşmamın içerisinde. O dikkatlerinize celbetmek için, dikkatlerinizi celbetmek için o 5 kavramı söyleyeceğim bir daha. Samimiyet, farukiyet, adalet, kuvvet ve rahmet. Bu 5 kavramı konuşmamın içerisinde kullandım. Bir daha tekrar ediyorum. Samimiyet, farukiyet, adalet, kuvvet, rahmet. Şimdi bu beş kavram üzerinden kendi dünyamıza beş tane cümleyi taşıyacağız inşallah. Hazreti Ömer söylemiş gibi dinleyeceksiniz ve inşallah da Hazreti Ömer söylediği için gereğini yapma konusunda hepiniz hepimiz hassasiyet göstereceğiz inşallah. Bir, samimiyet kalbinin esası olsun ki Salihlerin duasını alabilesin. Hazreti Ömer'e Peygamber aleyhissalatü vesselamın duasını kazandıran samimiyetti. Bunu hiç unutmayın. Samimiyet kalbinin esası olsun ki salihlerin duasını alabilesin. 2- Farukiyet aklının esası olsun ki hakkın yanında yer alıp batılın karşısında durabilesin. Farukiyet aklının esası olsun ki hakkın yanında yer alıp batılın karşısında durabilesin. 3 Adalet eylemlerinin esası olsun ki hak edene hak ettiğini veresin. Adalet eşitlik mi? Hayır. Bu yanlış. Adalet hak edene hak ettiğini vermektir şimdi Rabbimiz mirasta erkeğe iki kadına bir verdi haşa eşit vermediği için haksız mı davrandı haşa Rabbimiz tam da adil davrandı onun yaptığı her iş zaten adaletle yapılmış bir iştir Dolayısıyla mesele herkese eşit davranmak değil. Bugünün dünyasında eşitlik türkülerini çok duyarız ama işin hayatın içerisinde de pek görmeyiz. Dolayısıyla mesele adaleti hayatın, eylemlerin esası yaparak hak edene hak ettiğini verebilmektir. Dört, kuvvet elinin esası olsun ki, hakkın ikamesi adına otorite sağlayabilesin. Kuvvet elinin esası olsun ki hakkın ikamesi adına otorite sağlayabilesin. Hiç kimse Müslümanı yanağıma vurdun öteki yanağımı da çevireyim diye resmetmesin. O bizim resmimiz değil. Biz elbette ki adaletle davranırız. Ama Yeri geldiği zaman masaya yumruk atmazsak eğer Ömer'ce davranmamış oluruz. Yeri geldiği zaman sesimizi yükseltmekse eğer Ömer'ce davranmış olmayız. Biz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan değiliz. Ama onun yanında hak karşısında konuşan dilli şeytan da değiliz. Bizim ilkelerimiz... Ömerce belirlenir Ömerce olur Ömer bize söyler Biz de onun yolunda yürüyenler olarak İnşallah gereğini yerine getiririz Beşincisi Rahmet Hayatının esası olsun ki Merhamet gösterip Merhamet bulasın Rahmet Hayatının esası olsun ki Merhamet gösterip Merhamet bulasın Hepinizi en rahim olana, en rahman olana emanet ediyorum. Allah Hazreti Ömer'in ruhunu diriltenlerden eylesin. Rabbim onun hakikatlerini hayata taşımayı hepimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.